Tavutu inkar. Tavutu inkar 2. Murat güç. Kanun koymanın ibadet oluşu. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Dergimizin geçen sayısında insanlara neden tekrardan kelime-i tevhidin anlatılmasının sebeplerini, la ilahe illallah'ın manasının Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir varlık yoktur olduğunu, öyleyse namaz ve diğer ibadetlerin sadece Allah'a yapıldığı gibi, Kur'an ve sünnette belirtilen bütün ibadetlerin de yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini ve son olarak da insanların bir takım ibadetlerini Allah'la beraber başka varlıklara da yönelttiklerini örnek vererek belirtmeye çalıştık. Allah'ın izniyle bu sayıda da konumuza devam edilecektir. Bugün insanların La İlahe illallah'tan bir haber olduklarının en güzel örneklerinden bir tanesi de kanun koyma ve anayasa belirleme noktasında yapılan teorik ve pratik uygulamadır. Yani insanlar La İlahe illallah Müslümanım demelerine rağmen belirli dönemlerde oy kullanmak suretiyle hakimiyet yetkisini Allah'ın dışında insanlara vermektedir. Oysa Kur'an ve sünnete bakıldığında hakimiyetin de namaz, oruç ve diğer ibadetler gibi bir ibadet olduğu belirtilmektedir. O zaman bugün insanlar bunu yaparak Allah'a ibadet etmemiş, bilakis Allah'ın dışında başka varlıklara ibadet etmişlerdir. Bu belirtilen hakikat bir yorum değil, tam tersi insanların kendisine yapışıp kurtulacakları tek merci olan Kur'an ve onun açıklayıcısı olan sünnetin belirttiği bir hakikattir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Yahudiler Allah'ı bırakıp din adamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha ibadet etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Tevbe suresi, 31. Ayet Bu ayeti okuyan ve dinleyen her insanın aklına hemen şu soru gelebilir. Bir insan bir insanı Rab edinebilir mi? Böyle birisi var mı? Acaba Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarına yönelerek namaz mı kılmışlardı veya kurban mı kesmişlerdi? Bu ve benzeri soruları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler Allah'ı bırakıp din adamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler ayetini okurken, cahiliyede Hristiyan olan Adi bin Hatim adında bir sahabenin de aklına gelmiş ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletmiştir. Ya Resulallah, biz onlara ibadet etmedik ki onları Rab edinelim. Bunun üzerine Resulullah sahabesine şöyle der, Din adamlarınız Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal kıldıklarında, Allah'ın kanunlarını değiştirdiklerinde siz bunları kabul edip tabi oldunuz mu? Evet ya Resulallah. İşte bu sizin din adamlarınıza ibadetinizdir. Hidayet ve rahmet olan Kur'an ve onun açıklayıcısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehli kitabın din adamlarına Allah'ın haram ve helallerini değiştirme yetkisini vermesini ibadet olarak isimlendirmiş ve bu yetkiyi onlara vermekle onların Allah'ın dışında ibadet ettikleri Rabler edindiklerini söylemiştir. O zaman şu gerçek tüm çıplaklığıyla açığa çıkmaktadır. Öyleyse bir insan bilsin veya bilmesin fark etmez, helal ve haram belirleme noktasında Allah'tan başka merciyi kabul ederse, ibadeti Allah'tan başkasına yapmış ve Allah'ın dışında başka Rabler edinmiş olur. Çünkü Resulullah bunu bir ibadet olarak açıklamıştır. Bu açıklamalardan sonra vak'a'ya bakıldığında yukarıda belirtilen hakikatle kendisine Müslümanım diyen, La ilahe illallah kelimesini dillerinden düşürmeyen insanlar kıyas edildiğinde büyük bir fark olduğu görülecektir. Çünkü asrımız toplumunun %80 veya %90 demokratik seçimlere katılıp oy kullanarak, Allah'ın kanunlarını değiştirme, yenileme, hükmünü iptal etme yetkisi parti ve şahıslara vermekle Allah'tan başka varlıklara ibadet etmişlerdir. Dolayısıyla bu hali üzerine söylenen La İlahe illallah" hiçbir şekilde insana fayda vermeyeceği gibi tevbe edilmediğinde insanın ebedi olarak cehennemde kalmasına sebep olur. İki Toplum Arasındaki Fark Yine toplumumuzun La İlahe illallah'tan bir haber olduklarının en bariz örneklerinden bir tanesi de bu kelimenin hayatlarındaki tezahürüdür. Bu durumu şöyle izah edebiliriz. Peygamber ve sahabesi bu kelimeyi söyledikleri andan itibaren hayatları tamamen değişmiştir. Kişilik ve kimliklere karşı insanların tavrı olumluyken bir anda benzeri görülmemiş sert davranışlara dönüşmüş, aleyhlerinde propagandalar yapılmış, tehdit, eziyetler başlamış, hatta bu uğurda canlarını kaybetmişlerdir işkence ve eziyetler altında. Bu kadar köklü davranış değişikliğinin sebebi neydi diye bakıldığında tek bir şey göze çarpar. O gün insanlar bu kelimenin ne ifade ettiğini çok iyi biliyorlardı. Yani Mekkeli müşrikler bu kelimeyi kabul ettiklerinde hayatlarında var olan birçok şeyin değişeceğini, kısacası artık putlara değil Allah'a direkt dua edeceklerini, kendi heva ve heveslerine göre koydukları veya değiştirdikleri kanunlara değil de menfaatlerine uymasa da tamamen Allah'ın kanunlarına uyacaklarını ve artık hür ve köle arasında hiçbir ayrımın olmayacağını veya aynı sofrada beraber oturacaklarını çok iyi bildikleri için bu kelimeyi kabul etmiyorlardı. Bununla da kalmayıp bu kelimeyi kabul edenlere de şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Oysa bugün her şey tersine dönmüştür. O günün şartlarında bu kelime söylenmesi zor ve birçok fedakarlıkları gerektiren bir kelimeyken, bugün insanların hayatlarında en basit bir söz haline gelmiş ve yine insanlar bu kelimeyi söyledikleri anda ve sonrasında hayatlarında hiçbir değişiklik olmamış, hatta en büyük Allah düşmanlarının ülkelerinde bile her yerde ezanlarla bu kelime nida edilmiş, daha da ötesi, bizzat Rab'lik iddiasında olanları bu kelimeyi o necis ağızlarına almışlardır. Tüm bunlara rağmen tuhaf olan tağut ve destekçilerinin bunlara hiçbir şekilde Mekkeli müşriklerin sahabeye karşı yaptıkları gibi müdahale etmemeleridir. Bunun sebebi de tağutlar, insanlar bu kelimeyi manasını ve gereklerini bilmeden söylediklerini bilmeleridir. Öte yandan şimdiye kadar dünyanın herhangi bir yerinde bir grup insan bu kelimenin manasını bilip, hakimiyetin sadece Allah'ın olduğunu haykırdıkları andan itibaren, dört bir yandan dünya tağutları onlara karşı çok sert müdahalede bulundular ve bulunmaya devam etmekteler. Burada da anlaşılmaktadır ki, maalesef bugün insanlar bu kelimenin manasını bilmediklerinden dolayı hayatlarında hiçbir değişiklik olmamaktadır. Tüm bunlardan sonra bugün insanların sorunu, namaz, oruç ve benzeri ibadetler değil, bilakis daha dinin temeli ve dine giriş olan La ilahe illallah'tan bir haber olmaları, şartlarını ve gereklerini bilmemeleridir. Bu da insanlara tekrardan la ilahe illallah'ın anlatılmasının gerektiğini göstermektedir. Önemli bir husus. La ilahe illallah anlatılmadan önce bu noktada bir meselenin açıklanması faydalı olacaktır. Şöyle ki bugün din adına konuşan insanların ağızlarından düşürmedikleri ve din adına konuşmaya fırsat buldukları hutbe ve benzeri yerlerde bir insan sadece la ilahe illallah kelimesini söyleyerek bunun dışında ne yaparsa yapsın cennete girebileceğini ve bunu ifade eden hadisleri söylemektedirler. Kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisini delil getirirler. Tabii böyle olunca insanlar manasını, şartlarını ve bozan unsurlarını bilmeden kıpkuru ve mücerret olarak bu kelimenin ağızla teraffuz edilmesiyle ve bunun dışında hiçbir şey yapılmasa da cennete girebilecekleri anlayışına sahip olmuşturlar. Oysa bu çok büyük bir yanlıştır. Bu hadisi bu konuda tek başına almak doğru değildir. Çünkü başka hadislere bakıldığında mesele hiç de onların anladıkları kadar basit bir ikrar meselesi değildir. Kim la ilahe illallah der, Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse canı ve malı haram olur. Müslim Yine bir başka hadiste kim ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. Başka bir hadiste de kim manasını bilerek la ilahe illallah der ve sonra ölürse ateş ona haram olur. Müslim ve bu manada birçok hadis varid olmuştur. Bu hadislerden La İlahe illallah" kelimesinin kupkuru bir kelime olmadığı, şartları ve bozan unsurları olduğu anlaşılmaktadır. Sadece La ilahe illallah" kelimesini söyleyerek cennete girebileceğini söyleyenlerin misali, namaz kılın deyip de hiçbir şekilde nasıl namaz kılınır, şartları ve bozan unsurları nelerdir, abdest nedir, kıble nerededir ve benzeri şeyleri beraberinde öğretmeyen insanın durumuna benzer. Böyle bir namaz insana fayda vermeyeceği gibi şartları olmadan söylenen bu kelime de hem dünyada hem de ahirette fayda vermeyecektir. Sonuç olarak la ilahe illallah yani kelime-i tevhid kupkuru veya sihirli bir kelime değil, şartları, rükünleri, gerekleri ve bozan unsurları var olan bir kelemedir. Bu kelime ancak bu şekilde söylenirse insana fayda verir. Davamızın sonu Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid dergisinin ikinci sayısında yayınlanmıştır.